Merhabalar, kıymetli dostlar. Ee, yeni bir Sizlerle birlikteyiz. Ali Şeriatı'nın İnsanın Dört Zindanı isimli e, o e, çokça bilinen çalışması, e, pdf dosyaları, farklı şekilde dijital ortama aktarılmış formatları da bulunmakta. Biz de seslendirilmiş olarak bunu e, dijital ortama ve YouTube kanalımıza taşıyalım istedik. Oldukça faydalı olacaktır. E, çokça talep edilen, çokça başvurulan hakkında e, açıklamalar yapılan, şerhler yapılan hatta e, bir kitaptır. Küçük hacimli olmasına ...rağmen çok büyük şeyler anlatan bir kitap. Bunu zaten dinlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz bu çalışmaların devamı için. Diyelim ve hemen paylaşıma geçelim. İnsanın dört zindanı Hanımlar, beyler, aziz öğrenciler Sizleri bu vesileyle kutladıktan sonra sözlerime şunu arz ederek başlamak isterim. Benim bu geceki konuşmam alışılmış anlamda bir konuşma olmaktan çok bir tasarımın, bir tezin, bir kuramın sunulması olacaktır. Kanıtları üzerinde fazlaca durmaksızın ve fazlaca açıklama yapmaksızın yalnız bu tezin ana çizgilerini belirleyeceğim. Bazı noktalarda ayrıntılara inmem de sadece tezin daha iyi açıklanabilmesi ve aydınlanabilmesi için gerekli olduğu ölçüde kalacaktır. Konuşmam bittikten sonra da bu tez ve kurama ilişkin her türlü soru, tereddüt ve eleştirileriniz için huzurunuzda bulunacağım. Bir kez daha önceden belirteyim ki bu konuşmam bir konunun üzerinde ayrıntılı ve çözümlemeli bir araştırma değil, bir kuramın sunuluşu olarak kalacaktır İlgi çekicidir 2-3 kez Abadan'a geldim ve burada konuştum Konuşmalarımın konusu çoğunlukla doğrudan insana ilişkin sorunlar üzerinde yoğunlaştı Bu durum tesadüfi değildir İnsan yaşamının en büyük sorunu bizzat insan sorunudur Hayat ne ölçüde aydınlanırsa aydınlansın, yeryüzünün güçlükleri ne ölçüde kolaylaşırsa kolaylaşsın, insan ne denli dünyaya egemen olursa olsun, sorunlar ne denli çözülürse çözülsün, insan sorunu da bu ölçüde belirsizleşmekte ve giderek trajik boyutlara ulaşmaktadır. Bilim aracılığıyla her gün eskisine oranla daha çok sorunun cevabı verilebilmektedir. Gel gelelim insan nedir sorusu da daha güncel olmakta ve gitgide sorunlaşmaktadır. Nitekim bu bunalıma batıda bizden daha büyük boyutlarda ve bizden daha erken düşüldüğünü görüyoruz. Orada insanın kim olduğunu bilmiyorum trajedisi bizden daha fazla sezilmektedir ve bir ölçüde bizim aydınlarımızı da etkileyecek boyutlara varmış bulunmaktadır. Demek oluyor ki çağdaş insan için, Temel sorun insanın kendisidir. Nedir insan? İnsanın bilinçli, doğru ve mantıki bir tanımına ulaşılmadıkça hiçbir sorun çözülemez. Bir fakültede eğitim ve öğretim konusunda yaptığım bir konuşmada şunu açıklamaya çalışmıştım. Bugün tartışılmakta olan çeşitli eğitim ve öğretim doktrinlerinin tümü çıkmaza girmiştir. Çeşitli felsefi temellere dayanan dünya öğretim sistemlerinden hiçbiri başarılı olamamıştır. Her biri başlangıçta büyük gürültü koparmışsa da daha sonra yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum bu eğitim ve öğretim düzenlerindeki bir kuruluş eksikliğinden değil şu husustan kaynaklanmaktadır. Günümüz dünyasının büyük öğreticileri ve eğitim-öğretim düzenlerinin kurucuları insan eğitim ve öğretiminin uygulama yöntemlerine geçmeden önce insanın niteliği sorununu çözmelidirler. İnsanın ne olması gerektiğini, ne olduğunu kavramıyorsak, diğer bir deyişle açık ve üzerinde anlaşılmış bir insan gerçeği düşüncesine ulaşmamışsak, kültürü, eğitim ve öğretimi, ahlakı ve toplumsal ilişkileri düzeltme yolundaki bütün çabalarımız boşunadır ve boşa gitmeye mahkumdur. Böylelikle de aşılama ve ayıklama yöntemlerini, bağ bakımını ve bitki bilimini çağdaş bilimin en üst düzeyinde bilen, Gel gelelim diktiği ağacın türünü düşünmeyip içinde bulunduğu toplumun hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu göz önünde tutmayan bir bağcıya benzeriz. Gerçekten de bugün insanı ve toplumu düzeltmek isteyen herkes için böyle bir benzetme yapılabilir.'' İnsan sorununu çözmeden önce ileri ve başarılı bir eğitim-öğretim düzeyine varmamız imkansızdır. Yeryüzündeki toplum düzenlerinden hiçbirinin, Marksizm ve Sosyalizm'den diğer bütün ideolojilere kadar insanın ne olduğunu söyleyip açıklamadan ve insanın kendi yaratılışını temel alarak izlemesi gereken son ve öz amaçların hangi amaçlar olduğunu belirlemeden, daha doğrusu bu çizgiye erişmeden başarılı olmaları mümkün değildir. Yüksek düzeyde toplum, büyük uygarlık, siyasi veya iktisadi öğreti düzenlerinden çok daha önce ne tür bir insan oluşturmak istediğimiz ilke olarak belirlenmiş olmalıdır. Şu halde her şeyden önce insan olma ve insanlaşma sorunu çözülmelidir. Her sorunun temeli budur. İster sonra dine bağlı kalmak istemiş olalım, ister din dışı, ister sosyalist, ister onun karşıtı, ister ilerici, ister gerici, sonradan izlemeyi ve ulaşmayı dilediğimiz biçim ne olursa olsun, önce bu sorun hepimiz için çözülmelidir. Maalesef ben yılda bir kez, o da gelip gelemeyeceğim kesin belli olmayarak buraya geliyorum ve her zaman ilk aşamada kalıyorum. Bundan sonra kurmam gerekene fırsat kalmıyor. Bu husus gelecek yıla kalıyor ve bir sonraki yıl dinleyici nesli de değişmiş oluyor. Maalesef bu bir bakıma öğreticilerin her zamanki kaderidir.'' Eski öğretim düzeninde medreselerde öğrenci öğreticisini kendisi seçerdi. Şimdiki düzende iki tarafta birbirini seçmiş değildir. Eski düzen içinde öğrencinin seçtiği öğretici, öğrencisini kendi öğretisine göre basamak basamak ilerletir ve son aşamaya ulaştırırdı. Bugün başlangıç bilgilerini verip sona ulaştığımızda yılın da sona erdiğini, öğrencinin gidip yerine yeni bir öğrenci topluluğunun geldiğini Tekrar baştan başlamamız gerektiğini görüyoruz. Bu sebeple de sürekli olarak başlangıçta kalıyoruz. Yeni öğretim düzeninde bir öğretmenin öğrencisine iki yıldır aynı sınıfta kalmaya utanmıyor musun?'' dediği öğrencisinin de ''Asıl sen utan, 25 yıldır aynı sınıftasın'' diye cevap verdiği anlatılır. Yani bu düzen içinde öğrenci hep başlangıç yapmakla kalıyor ve sonuca ulaşamıyor. Bugünkü konuşmamın konusu yine insan hakkında olacaktır. Çünkü yukarıda belirttiğim gibi bugünün insanı her zamankinden çok daha bilinmezlikler içindedir. 19. yüzyıl sonlarından içinde bulunduğumuz 20. yüzyıla kadar filozof ve düşünürlerin çoğu hatta yazarlar ve sanatçılar insan konusu üzerinde çokça durmuşlardır. Her birinin insan konusunda bir eseri, bir araştırması, bir kuramı veya bir görüşü vardır. Bu sebeple insan her zamankinden daha çok bugünkü çağda karanlık ve güvensizlik içindedir. Benim tezimin özü şudur. İnsan dört zorlayıcının cebrin etkisindedir. Bu dört zorlayıcı gücün etkisinden özünü kurtarınca özde insan olabilir ve gerçek anlamıyla insan olmak bu dört zindandan kurtularak özgürlüğün elde edilmesine bağlıdır. Tezin açıklanabilmesi için ilk önce bu dört zorlayıcının ne olduğunu, ikinci olarak da insanın bu dört zindandan diğer bir deyişle bu dört zorlayıcı gücün etkisinden nasıl kurtulabileceğini ortaya koymak gerekir. Bundan da önce insan dediğimizde neyi kastediyoruz bu sorunu göz önünde tutmak gerekiyor. Çünkü ancak insanın tanımlanmasıyla birlikte insan bu dört zindanın tutsağıdır diyebiliriz. Şimdi bu özel tanımı sunuyorum. Dostlarımdan Kur'an üzerinde araştırma ve incelemeler yapan biri söylerdi. Kur'an'da insana ilişkin iki sözcük vardır. Bu sözcüklerden birisi beşer, diğeri insandır. Kimi zaman beşer kullanılır, kimi zaman da insan denir. Beşer ve insan kelimesi arasındaki fark şudur. Beşer dendiğinde kastedilen varlıkların gelişim süreci sonucunda yeryüzüne gelmiş bulunan, bugün de yaşamakta olan ve bu türden 3 milyar bireyin şimdi de yeryüzünde eylemde bulunduğu iki ayaklı canlı varlıktır. İnsan dendiğinde ise olağan dışı, üstün ve bilmecemsi gerçek anlaşılır ki özel bir tanımlamam vardır. Bu tanımıma tabiatın diğer görüş ve belirtileri girmez. Şu halde, İki insan kavramı vardır. Birisi dirim-bilim-biyoloji konusu olan insan, diğeri ise şairin üzerinde konuştuğu, filozofun söz söylediği, dinin ilgilendiği insan. İlk tür, türün bütün bireyleri arasında ortak fizyolojik, dirim-bilim ve ruh-bilim-psikoloji özellikleri olan kara ak Sarı Kuzeyli, Güneyli, Doğulu, Batılı, Dindar, Dinsiz hepsini kapsamak üzere belirli özel canlı türüdür. Bu ortak temel kanunlar dolayısıyla tıp, eczacılık, farmakoloji, anatomi, teşhis, patoloji, dirim, bilim ve ruh bilim oluşmuştur. Fakat insan ikinci anlamıyla İnsan kimliğinde bulunmak gerçeğidir ve bu özellikler beşer türünün her bireyinin belirli bir ölçüde insan kimliğinde bulunmasına yol açar. Demek oluyor ki insan dediğimizde kastetmiş olduğumuz tanım şu anda 3 milyar bireyin yeryüzünde var olduğu türün bütün bireylerini kapsamına alan tanım değildir. Çünkü o anlamdaki tanıma göre bu türün bütün bireyleri beşerdir fakat tümü insan değildir. Her birey bir ölçü ve bir dereceye kadar insan olabilmiştir. Bu durumda şu tanıma ulaşmış oluyoruz. Bu türün tümü de beşer olan ve tümü de diğeri ölçü ve oranında beşer olan bireyleri arasında öyleleri vardır ki, insan olmak veya insan imek aşamasında üstün veya daha aşağıdaki derecelere ulaşabilmişlerdir. Demek ki beşer türü değişim ve gelişim süreci içinde insan olmaya doğru yükselmektedir. Beşer bir imektir. Türkçe'de imek fiili günlük dilde pek tanınmadığından sein ve verden, buden ve şoden fiillerinin anlam farkını çeviride belirtmek güçleşmektedir. Bu sebeple insan kimliğinde bulunmak denmiştir. Bundan sonra çeviride mümkün olan yerde insan imek ve insan olmak denecektir. İnsanın beşerden ve bütün diğer tabiat olgularından farkı hayvan olsun, bitki veya cansız nesneler olsun şuradadır. Doğanın bütün diğer görünüşleri birer imektir. Yalnızca insan yukarıda belirtilen özel anlamıyla bir olmaktır. Ne demektir bu? Mesela akkarıncayı göz önüne alalım. 15 milyon yıl öncesinden Akkarınca yuvası izlerine Afrika'da rastlanır. Görürüz ki bugün nasılsa o günde yaşayış biçimini ve yuvasını aynı biçimde düzenlemekte ve kurmaktaydı. Şu halde Akkarınca, imek konusu olan bir varlıktır. Var olduğu her dönemde, bulunduğu her yerde, türünün her bireyi durağan ve değişmez bir varlığa sahiptir. Her zaman belirli ve değişmez bir tanımı vardır. Da, yıldız, su, hayvan, at, aslan, kuş ve beşer de böyle. Bu anlamda insanın değişmez bir tanımı vardır. İki ayağı üzerinde yürüyen bir varlık söz konusudur. Bir yazar, insan denen varlığı yazdığı fantezi türü bir kitapta Mars gezegenine giden bir bilginin ağzından şöyle tasvir etmektedir. Gezgin olarak yeryüzünden uzay yolculuğuna çıkan bu bilgin Merih'te inerek caddelerde dolaşmaktayken bir fakültede verilecek bir konferans ilanı görür. İlanda belirtildiğine göre Merih bilginlerinden birisi yeryüzünde yaptıkları son sefer ve dünya canlıları hakkında konuşacaktır. Dünyadan gelen bu bilgin de konferansa katılır. Merih gezegeni bilginlerinden birinin kürsüye çıktığına ve şöyle konuştuğuna tanık olur. Evet... Sonunda dünyada hayat olduğunu ileri süren bilginlerin görüşleri doğrulandı. Son araştırmalar hayat açısından çok ileri aşamada bulunan varlıkların orada var olduklarını gösterdi. Bu varlıkların bir türü beşer adını taşımaktadır. Sizin bu varlık hakkında zihninizde bir tasavvur bile olmadığı için bu beşerin niteliğini size iyice açıklayamam elbette. Ancak özet olarak söyleyebilirim ki iki deliği dört tutamağı olan bir kırbaya benzer. Beşer diye adlandırılan bu canlılar dünya yüzünde o yandan bu yana garip ve hiçbir gezegen topluluğunda benzeri olmayan biçimde harekete geçerler. Bu canlılarda özel bir birbirini öldürme deliliği vardır. Zaman olur, birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan, uzak noktalardan harekete geçen ve birbirlerini hiç tanımayan bu canlılardan büyük topluluklar, bir tasarım, düzen, heyecan ve dürtüyle kuşanır ve son derece modern silah ve üst düzeyde donanımla yola düşerler. İşlerini, uğraşlarını ve ailelerini bırakırlar, karşılıklı saf bağlarlar, sonra kıyasıya savaşırlar. Önce yiyecek sağlamak için buna ihtiyaçları olduğunu sanıyordum. Fakat sonra gördüm ki birbirlerini şaşılası çabalarla ve yığınla öldürüyor, ardından kalkıp evlerine dönüyorlar. Sonra biri yine çıkıp öne düşüyor, bir topluluğu diğerine karşı kışkırtıyor, sonra da aynı şekilde başka bir topluluğa çullanıyorlar. Kısaca beşer adını alan bu canlı türünün kendine eziyet etme ve öldürme ile dolu bir tarihi var. Bütün donanımlarını birbirlerini öldürme araçları uğruna harcarlar. Üstelik birbirlerine karşı gerçekten bir kin duymaları da gerekmez. Sonra yine büyük çapta yığınla öldürmeler başlar. Hiçbiri de öldürdüğünü yemez ki hiç değilse bu sebeple birbirlerini öldürüyorlar diyelim. Besinlerini başka yollardan sağlarlar. Birbirleriyle boğuşma, vuruşma, yığınla öldürmelerden ve birbirlerinin evlerini yıkıp yakmalarından sonra onları öylesine bir gurur ve böbürlenme alır ki bunun nasıl ruhsal bir durum olduğunu biz anlayamadık. Sonra destanlar düzer koşarlar, yiyeceklerine gelince şiddetli bir hırsla yan taraflarındaki tutamaklarla toplarlar. Fakat bu çok latif yiyecekleri, hoş kokulu ve tatlı meyveleri, yeryüzünde biten çok güzel bitki ve çiçekleri toplarlarsa da bu şekilde yemezler. Bu da bu varlığın deliliklerinden biridir ki sebebini biz anlayamadık. Zahmetle doğadan topladıkları bu sağlığa uygun yiyecekleri, et ve ürünleri eve götürür, ateş yakar, özel kaplara doldurur, Onlara kötü renkli, keskin ve kötü tatlı baharatlar katar, kaynatırlar, yakarlar, sonra yerler. Ardından da hastalanır, doktordan yediklerini midelerinden teknik araçlarla çıkarmalarını rica ederler. Doktorlar bu sebeple onların toplumunda saygın ve çok kazanan kişilerdir. Bu hastalıklar... Dünyadaki beşer türünün hastalıklarıdır. Aynı zamanda çok ileri gitmiş ve yeryüzüne ileri düzeyde egemen olmuş bulunmalarına karşın öylesine delilikleri vardır ki şimdiye kadar hiçbir hayvan bu deliliklere tutulmuş değildir. Çarpıcı ve ağır olmasına karşın beşerin bu tür tanımlanmasında gerçeklik payı vardır. Beşerin tarihini okuduğunuzda görürsünüz ki beşer budalalıkları tarihi beşer bilinci tarihinden daha zengin ve daha ilgi çekicidir. Her zaman böyle olmuştur ve bugün de böyledir. Bu anlamda beşer doğanın bir mensubudur ve değişmez bir tanımı vardır. Tanımı yeryüzünde 50 bin yıl önce ortaya çıkan bir maymundan bugüne kadar değişmiş değildir. Silahları değişmiş, yiyecekleri değişmiş ancak türü ve özellikleri olduğu gibi kalmıştır. Vahşi ve göçebe bir kavmin başında olan Cengiz, geçmişte oldukça uygar toplumları yöneten büyük imparatorlar, bugünkü uygarlığı çekip çeviren büyük iktisat düzenlerinin, büyük ve güçlü yönetimlerinin başında olan kimselerden hiç ama hiç farklı değillerdir. Fark sadece şuradadır. Öncekinin donanımı bugünkü ölçüde değildir. Bugünkü uygarlık düzeni içinde eğitim de görmediğinden gelir ve açıkça öldürmeye geldim der. Konuşma, yalan söyleme ve kitaba uydurup gerekçe bulma yöntemleri gelişmiş ilerlemiştir. Yoksa bozgunculuk, nifak, yalan, adam öldürme başkasını öldürüp varını yoğunu yağmalama zevki olduğu gibi kalmış belki daha da güçlenmiştir. İşte bu anlamda insan değişmez tanımı olan beşerdir. Fakat biz beşerlerin sürekli ulaşma çabasında olmamız ve olmak için uğraşmamız gereken yüce gerçeklik anlamında insan ise ideal özellikler olarak elde etmemiz gereken yüce özelliklerden ibarettir. Bizde olmayan fakat olması gereken özelliklerden ibarettir. Demek oluyor ki beşerin amacı, ülküsü, insan olmaktır. Tekrar edelim ki insan olmak erişildiğinde bir imek durumuna varıldığını gösteren durağan bir aşama değildir. Hayır, insan sürekli olmak sürecindedir, sonsuza doğru sürekli ve ebedi bir gelişim süreci içindedir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinde insanlık felsefesinin özü vardır. İleyhi raciun yani insan Tanrı'ya yönelip döner. Buradaki İleyhi kelimesi üzerinde durduğumuz konuyu belirlemektedir. İnsanın Tanrı'ya erişebildiğini kabul ediyoruz ama hallacın Tanrı'ya eriştiğini ileri süren tasavvuf görüşünden ayrılıyoruz. Tasavvuf görüşü Tanrı'ya erişebilmeyi kabul ettiğine göre Tanrı'ya duran bir yer tanımış olur. İnsan da oraya erişince Tanrı varlığında durmuş demektir. Buna karşılık ileyhi ona doğru, ona yönelik demektir. Onda değil, ona değil, ona doğru, ona yöneliş. O kimdir? Tanrı. Tanrı'ya doğru ne demektir? Tanrı değişmez ve duran belirli bir yerde değildir ki insan oraya erişince bu erişme hareketinin sonu olsun ve orada dursun. Tanrı sonsuzluktur. Ebediyettir, mutlaktır. Demek oluyor ki insanın Tanrı'ya yönelik yolculuğu, hareketi, ebedi ve sürekli duruşu olmayan sonsuz tekamüle, gelişim ve olgunlaşım ve sonsuz aşkına yolculuktur. Bu olmak ve insan olmak sürecini ifade eder. Olması gereken ve olma sürecine girmesi gereken bu insanın üç özelliği vardır. İlk olarak bilinçli, öz varlığının bilincinde olan bir varlıktır. İkinci olarak seçme yeteneği vardır. Üçüncü olarak yaratıcı özelliği vardır. İnsanın bütün diğer özellikleri bu üç ana özellikten kaynaklanır. Şu halde içimizden her biri öz benliğinin bilincine varabildiği, gerçekten seçim yapabilme aşamasına ulaşabildiği ölçüde sonra Oluşmayanı ve doğada bulunmayanı meydana getirebildiği ölçüde insan olabilmiştir. Böylece olması gereken insanın özellikleri açıklanmış ve aydınlanmış oldu. Şimdi de insanı bu oluşum süreci üzerinde engelleyen etkenleri tanımalıyız ki onları bertaraf ederek öz hareketimizi yaratılışımıza dayanan ve bize özgü, fıtri ve zatî hicretimizi, göçümüzü ve seferimizi olgunlaşma, gelişme ve insanlaşma süreci içinde sürdürebilelim. Dört zorlayıcı güç, insanı öz bilincinden, seçme yeteneğinden ve yaratıcılık niteliğinden alıkoymaktadır. Düşünüyorum, demek ki varım. Bu cümle aynı zamanda Descartes'in şüphesini de gösterir. Önce her şeyden şüphe etmiş, sonra... Fakat şüphe etmek oluşumdan da şüphe edemem. Demek ben varım ki şüphe ediyorum. Şu halde ben varım demiştir. Sonra da düşünüyorum demek ki varım cümlesi üzerine büyük öğretisini temellendirmiştir. İkinci söz gidenindir. Duyumsuyorum demek ki varım. Üçüncü söz de Albert Camus'undur. Baş kaldırıyorum demek ki varım. Bu üçüncüsü daha doğrudur. Aslında varoluşun bu üç ölçütü de doğrudur düşünen vardır ki düşünür. Duyumsayan vardır ki duyumsar. Baş kaldıran, isyan eden de vardır ki baş kaldırır. Fakat burada üç tür imek söz konusudur ve insana özgü üç varoluşun en üstünü baş kaldırıyorum demek ki varımdır. Adem cennette olduğu ve baş kaldırmadığı sürece adam değil bir melek gibiydi. Fakat insan cennette ve cennetin tüketime yönelik hayatı içinde isyan eder ve o meyveyi yedikten sonra vaat edilen cennetten değil keyif çatma ve hayvanlara yaraşır tüketim cenneti olan o cennetten çıkarılır. Ödül olarak vaat edilen cennet Adem'in tar edildiği cennetin karşıtıdır sonra yeryüzüne gelir ve uğraşı çaba, savaşma ve keşmekeş içinde kendi hayatını ve kendine verileni yüklenir. Ana ve baba kendilerine baş kaldıran çocuklarını evden uzaklaştırdıklarında kendi hayatının sorumluluğunu da kendisine bırakmışlar demektir. Bu doğrudan doğruya Sartre'nin "dilisimen" teriminin varoluşçuluk özü olan kavramın çevirisidir. Yani insan kendine bırakılmış Terk edilmiş bir varlıktır. Tabiat doğa içinde kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmiştir. Diğer bütün canlılardan bu bakımdan farklıdır. Hayvanlar doğadan gelen içgüdülere sahiptir ve bunlarla güdülürler. Kendileri kendi yaşama biçimlerini seçemezler. Özünün bilincine varan, cennete hatta tanrının iradesine baş kaldıran insan evrende yaratılmış yeni bir varlıktır. Aynı insan sonra ibadet ve itaatle ki yine bu ibadet ve itaat onun tarafından seçilmiştir, kurtuluşa erişebilir. Başlangıçtan beri bilinçsiz bir kul olarak ibadet eden insanın ibadeti değersizdir. Başkaldırma bilincine ulaştıktan sonra itaat eden insanın itaati ise istenmiş iradi bir itaattir. Şu halde insan tabiat içinde seçebilen tek varlıktır. Camus'un "Baş kaldırıyorum. Benliğime, egemen düzene, doğaya, topluma karşı ayaklanıyorum ve bir şeyi yatsıyıp yerine başka bir şey seçebiliyorum." demesi de aynı anlama gelir. Bunu yapan var olan insandır. Buna karşılık Descartes'in "Düşünüyorum, demek ki varım" veya "Gidenin, duyumsuyorum, demek ki varım" sözleri var olmayı kanıtlasalar bile İnsan olmayı kanıtlamış değildirler. İnsan kendi bilincine sahip bir varlıktır. Şu anlamdaki bütün doğada yalnız bu varlık özbenliğinin bilincine varabilmiştir. Benlik bilincinin tanımını şöyle yapabiliriz. Kendi niteliğini, keyfiyet ve yaratılışını, öz yapısını, evrenin niteliğini ve öz yapısını kendisiyle evren arasındaki ilişkinin niteliğini ve neliğini algılama yani idrak. İnsan bu üç temelde ne denli bilinçlenirse o ölçüde insan olabilir. İkinci olarak insan seçebilen varlıktır. Yani insan doğada ve doğaya karşı üzerinde egemen olan düzene karşı hatta bedeni ve ruhi ihtiyaç ve zorluklarına doğal gereksinimlerine güdülerine karşı baş kaldırabilen ve ne doğanın onu zorladığı ne bedenin ve fizyolojisinin seçmesini gerektirdiği şeyi seçmek zorunda olan bir varlıktır. Bu insan olma sürecinin en üstün aşamasıdır. Bu tanrıya özgü bir şeydir. Diğer hayvanlar içlerinde yaratılıp yerleştirilen iç güdülerin etkisinde oraya buraya çekilen aygıtlar gibidir. Koyun türünde yılda bir kez cinsi istek belirir. Belirmesini önleyemez. O dönemde cinsel içgüdüsüne hakim de olamaz. Engelleyemez. Bu dönemden sonra da cinsel sorununu tamamen unutur. Cinsel istek koyunda belirir, açıklanır, yatışır. Bu husus koyunun bünyesinde doğadan zorunlu olarak gelen bir özelliktir. Yaratılışından istek ve gereksinime gelince uyanır, yatışması gerekince yatışır. İnsana gelince yalnız doğaya karşı değil kendi doğasına, maddi varlığına, bünyesine, yapısına da baş kaldırabilir. Kendini sevme ve koruma içgüdüsüne karşı gelerek intihara kalkışabilir. Kendini koruma, kendi kendini ve yaşamını gözetme içgüdüsüne aykırı olarak özveri davranışlarına girişir, özünü bir düşünce uğruna veya başkaları uğruna feda eder. O seçimini yapmıştır ve kendisini refahı yaşamayı, yeme içmeyi, giyinip kuşanmayı ve tüketimi seçmeye çağıran bütün doğal özelliklerine aykırı olarak bu dürtülerine itiraz edebilecek ve baş kaldırabilecek durumdadır. Erdemli ve ahlaken düzenli bir hayat sürebilir. Bu da yalnız insanın seçebilen bir varlık olduğunu gösterir. Onu seçtiğinden başkasını seçmeye çağıran bütün sebeplere karşı Üçüncü olarak insan yaratıcılık özelliği olan bir varlıktır. En küçük şekillerden en büyük sanayi ve güzel sanatlar ürünlerine kadar insanın doğasında bulunan bu yaratıcılık özelliği insan fıtratında yaratıcılık kudretinin belirmesi ve yansımasıdır. Yalnız insandır ki biçimler düzer, koşar ve kurar. Bu sebeple. Bazı tanımlamalar insan alet yapabilen hayvandır şeklindedir. Ne var ki insan yalnız alet yapabilen değil bundan daha öteye geçebilen bir yapıcı kurucudur. İnsanın yapıcılığı şu anlamdadır. Gereksinimler doğada bulunmayan şeyleri de isteyecek ölçüde gelişmiştir. Bu da insanın oluştuğunu gösteren bir belirtidir. İnsan çevresinde bulunan şeylerin kendisi için yeterli olduğu sürece doğal bir hayvandır. Doğanın kendisi için günlük olarak hazırladığı besini aramakla yetinir. Doğal gereksinimlerinden farklı ek gereksinimlerinin onu uğraş, çaba ve eyleme yönelttiğini ve gereksindiği bu şeyleri doğada bulamadığını gördüğü noktada gelişim çizgisinde kendisinden önce gelen hayvandan ayrılmış demektir. Böylece bu insan tabiat imkanları bütününden daha öteye geçecek bir olgunlaşma ve gelişim göstermiş olur imkanları ve gereksinim duyuşları maddi tabiatın doğa güç ve yaratıcılığı ötesinde bir gelişme ve genişleme kazanmıştır. Bu noktada insan yalnızlık ve tek başınalık aşamasına ulaşmış olur. İnsan kendi türünün doğada olmadığını, buralı olmadığını, onun yaratılış ve yapısının diğer hayvanlardan farklı olduğunu duyumsadığı doğada bulunmayan bazı ülkülerin, ideallerin, onu kendisine çektiklerini sezdiği anda yalnızlık aşamasına erişir. Bu aşamada girişeceği işlerden birisi yaratıcı işlere el atmasıdır. Önce küçükten başlar. Dama çıkmayı istemektedir, uçmayı istemektedir. Ne var ki doğa ona kanat vermiş değildir. Önce merdiven yapar sonra dama çıkabilir. Böylece alet yapma işine girişmiş olur ve gemi, uçak, uzay gemileri giderek bunun gibi başka sanayi eserleri yapmaya kadar varır. Sanayi, doğayı hükmü altına almak isteyen insanın yaratıcılık girişimlerinin tümünü içine alır. Böylece insan doğada olan fakat kolayca elde edemediği nesneleri yaratıcılık özelliğinin ona sağladığı imkanlarla elde ederek daha büyük başarılara ulaşır. Petrol toprak altındadır fakat doğanın ona verdiği imkanlarla petrolden yararlanamamaktadır. Yahut filan bitkiden doğada bulunduğu şekliyle yararlanamamaktadır petrol sanayi veya tarım teknikleri ona doğanın vermediği yeni imkanlar sağlar. İkinci ve başka tür bir insan yaratıcılığı daha vardır. Bu sanatçı yaratıcılığıdır ve bu alanda artık insan alet yapan hayvandır tanımı yetersiz kalır. Burada insan ruhundaki ilahi bir tecelli söz konusudur. Güzel sanatlarda sınayi beceriler gibi insanın yaratıcılık yeteneğinin doğada belirmesi, ortaya çıkmasıdır. Sanayi alanındaki etkinlikler insanı yine doğada olana ulaştıran yaratıcı insan etkinlikleridir. Buna karşılık güzel sanatlar alanında ise insan ihtiyaç duyduğu şeylerle karşılaşmaktadır ki aslında bunlar doğada yoktur. Şu halde Güzel sanatlar sanayi ötesi bir faaliyet ifade eder ve bu eylem ve girişimleriyle insan doğayı özlem duyup istediği gibi ne var ki doğada olmayan şey ile süsleyip bezemiş, zenginleştirmiş olur. Böylece insan doğada araştırdığı eksikliği ruhunun ve gereksiniminin gelişim süreci boyunca doğada sezdiği noksanı kendi sanatçı yaratıcılığıyla giderir, telafi eder. Demek oluyor ki güzel sanatlar doğada insan için bulunması gereken ama bulunmayan şeyi doğaya bağışlamak üzere doğanın işinin sürdürülmesidir. Sonuç olarak kuruculuk ve yapıcılıkla sanatçılık insan ruhunun üçüncü boyutunun yansıması ve belirmesi demek olan insanlık özelliklerinden birisidir. Sonunda şu tanıma ulaştık. Söz konusu edilen insan yani biz, olabildiğince erken ve her gün daha ileri ölçüde insan olma sürecinde gelişim sağlamalıyız. Bu konu eğitim ve öğretimde, toplumda, kültür yaşayışımızda, toplumsal ilişkilerimizde ne yapmamız gerektiğini belirlemektedir. İnsan üç boyutlu, üç yetenekli bir varlıktır. Bu yeteneklerin birincisi önce öz benliğinin, evrenin ve öz ile evrenin ilişkilerinin bilincine varma yeteneği, Özünü ve evreni duyumsamak, kendi yerini ve konumunu evren içinde belirleyebilmek ki ancak insan denen varlık bu bilince sahiptir. İkincisi özgür olma özelliği, üçüncüsü de sanayi veya güzel sanatlar alanında yaratıcılık niteliğidir. Demek oluyor ki bu özünün bilincine erişmiş özgür ve yaratıcı varlık insandır. Yine görülüyor ki bu üç nitelik tanrısal sıfatla ilgilidir. Tanrı, zatının bilincine sahip, irade sahibi, kurucu, yaratıcıdır. Yine mutlak anlamda yegane yaratıcı ve yegane yaradan. Şu halde söz konusu olan üç özelliğe sahip insan da bu açıdan tanrısal özellikleri andırmaktadır. Tanrısal benzeri deyimini şirk olacak, Allah'a eş ve ortak koşulması anlamına gelecek şekilde kullanmak istemiyorum. Demek istediğim şudur. İnsan bütün doğadan farklı olan o varlıktır ki Tanrı'nın yüce sıfatlarını kendi varlığında ekip yetiştirebilir. Böylece gelişme ve olgunlaşma yoluna girmiş olur. Bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız demektir ki insanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğunu gösterir. İnsan beşer değil. Allah'ın halifesi olmayan beşer maymunun halifesi olur. Onun ardından onun gelişiminin ardından gelmiştir. İnsansa bütün tabiat varlıklarından ayrı olarak öyle bir varlık olur ki baş kaldırabilir, seçebilir, bilinçlendirebilir, doğaya karşı yaratıcılık yeteneğini kullanabilir. Bütün bunları Tanrı mutlak olarak yaparken insan kendi nispi haddinde gerçekleştirebilir. Bu bilinçli, seçebilen ve yaratıcı varlık, dört zorlayıcı gücün, dört zindanın baskısı altındadır ki, bu güçler insanı özbenliğinin bilincine varmaktan, yaşamı çevresindeki seçim yeteneğini kullanmaktan ve yaratıcılık yeteneğinden yararlanmaktan alıkoymaktadırlar. Maalesef çağımız insanının büyük trajedisi buradadır. Bir ölçüde insan gereksinimlerinin birçoğunu ona sağlayabilen ideolojiler, tüm öğretiler bile insana nispi bilinç ve uyanıklık verebilmekte, beşer toplumuna gelişme ve güçlenme yolunu açarken insanın özünü unutmaktadırlar. Bu büyük çapta bir trajik sorundur. Nasıl oluyor da ideolojiler beşerin kendisini unutuyorlar? Avrupa'da Abdülkadir Malik adında biri vardır ve Cezayir'in tanınmış mücahidi Abdülkadir'in soyundandır. Ne var ki bu adam bayağı bir kişidir. College de France'de İslam fanatizmi bağnazlığı adı altında bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında İslam öğretisi ve İslam inancı çerçevesinde insanın horlanması üzerinde duruyordu. Ona göre bu çerçeve içinde insan bayağı ve aşağılık görülür ve yozlaşıp soysuzlaşır. Meşiyete, kazaya, kadere ve ancak ibadetle insanın kurtuluşa erişebileceğine ilişkin inanç ona göre insanı horluğa ve zillete sürüklüyordu. Konuşmadan sonra ben itiraz ileri sürdüm ve dedim ki, sözünü ettiğin bu İslami fanatizm, bağnazlık yalnız senin hakkında doğrudur. Çünkü gerçekten burada söylediğin bütün sıfatlara kendin tam olarak sahip ve masarsın. Ancak sorunu mantıksal olarak ele alırsak, insan, yukarıda naklettiğim tanımıyla yüce Tanrı'nın halifesi olmaktadır. Yine bu tanım içindeki insan, yüce Tanrı'nın sıfatlarını benimsemeye uğraşma buyruğunu almaktadır. Yine bu tanımla insan, evren içinde öz benliğinin bilincine erebilen, seçebilen, yaratıcılık yeteneğini kullanabilen bir varlık olmaya çağrılmaktadır. Bu ideoloji mi insanı aşağılıyor, horluyor... Yoksa ilerici ve mantıki boyutlarına rağmen sonunda yine insanı harcayan, feda eden, çağdaş ideolojiler mi? Maddecilik, materyalizm, özdekçilik insanın yapısını ve özünü maddenin yapısı ve özünden bilir. Daha başlangıçta yaptığı tanımla onu maddeden olmakla sınırlı bir gelişimin çerçevesi içine hapseder. İnsan sadece madde yapısından olan bir varlıktan başka bir şey değilse, Madde yapısında olmanın boyutlarından öteye gelişmesine imkan yoktur. Bu da insanın gelişim sürecinin maddi olgu ve görünüşleri içinde madde yapısından olmanın boyutları içinde sınırlanması ve engellenmesi demektir. Doğalcılık, naturalizm de insanı harcayan, feda eden bir başka görüştür ki 18. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar Oldukça yaygınlaşmıştır. Doacılık şu görüştedir. Asıl olan tabiat adlı canlı fakat öz bilincine sahip olmayan bir varlıktır. İnsan da bu canlı ve bilinçsiz doğanın bir ürünüdür. İnsan sonradan oluşmuş bir varlıktır ve onu meydana getiren doğadır. Ben özgürsem, duyumsuyorsam, seçiyorsam, bir şey yapıyorsam, Doğa benim kavrayışımı, seçim ve yaratıcılık yeteneğimi yapmışsa ben de öylesine yapıyor, seçiyor, kavrıyorum. Şu halde insanın özgürlüğü doğanın onun yaratılış ve yeteneğine bağışladığı ölçüdeki imkanlarla sınırlanmıştır. Böylece insan bu görüş içinde tabiat görüngülerinden biri olarak ele alınmaktadır. Doğada gelişmiş ve diğerlerinden daha fazla gelişmiş görüngülerden ayrılır.'' Bu görüşte beni istediğimi düşünebilen, istediğimi seçebilen ve yapıp kurabilen bir varlık olarak feda etmektedir. Varoluşçuluk akımına gelince... Bu görüşü savunan filozoflar tanrı tanımaz olmalarına rağmen Sartre insanın bütün doğadaki varlıklardan ayrı bir yapıya ve yaratılışa sahip olduğunu niçin söylemektedir? Sartre tanrıya ve metafiziğe inanmazken aynı zamanda insanı bütün doğadaki varlıklardan başka olarak kabul etmektedir. Yalnızca tabiat varlıklarından başka kabul etmekle kalmayıp ayrıca tabiat varlıklarına da karşıt olarak kabul etmektedir. Diyor ki, doğadaki bütün varlıkların önce özleri, sonra varoluşları, varlıkları belirlenmiş olmuştur. İnsansa önce varlık kazanır, sonra özü, mahiyeti belirlenir. Niçin böyle söylüyor? Çünkü kendi diyişiyle Tanrı'yı kabul etmediğimize göre insanı ister istemez madde alanına, Tabii veya maddi doğaya yerleştirmek zorundayız. Böylece yine insanı feda etmiş, harcamış, insana kıymış oluyoruz. İnsan imeyi feda etmiş oluyoruz. Sartre ister istemez şöyle bir kurama varıyor. Bütün varlıklarda mahiyetleri varlıklarından öncedir. İnsanda aksine varoluş mahiyetten önce gelir. Şu anlamdaki, marangoza ne yapmak istediğini sordunuz diyelim. Sandalye diyecektir. ''Sandalye nedir?'' diye sorduğunuzda, ''Sandalye işte şöyle bir şey, dört ayağı ve bir arkalığı var, tahtası rengi de şöyle.'' diye cevap verecektir. Bunu söylediğinde sandalyenin mahiyeti üzerinde konuşmuş olur. Ne var ki sandalye henüz varlık kazanmış değildir. Sonra keser, rende ve tahtayla sandalyeyi yapmaya koyulur. Böylece o, var olan sandalye mahiyetine, ki sandalyenin kendisi henüz varlık kazanmış değildir, varlık kazandırmak üzeredir. Fakat insanda durum farklıdır. İlkin varlığı meydana gelir. Şu anda var olan beşer nedir? Henüz belli değil. Fakat vardır. Varlığı vardır. Nasıl? Niteliği sonra bilinecektir. Ne yoldan? Sonra bilinecek. Niteliği kendi kendini nasıl biçimleyip yapacağına bağlıdır. Şu halde önce ne oldukları bilinen ve sonra varlık kazanan diğer varlıkların aksine insan ne olduğu, ne olacağı bilinmeden önce varlık kazanır, ne var ki kendi şekilsiz hamurunu sonradan istediği gibi biçimleyerek renk vuracak, şeklini ve yapısını belirleyecek bir iradesi vardır. Demek oluyor ki mahiyetini kendisi varlığından sonra belirler. Şu halde doğa veya tanrı varlığımızı bize vermiştir. Fakat mahiyetimizi kendimiz ve kendi irademizle belirlemeliyiz. Çünkü Sartre'nin sözüyle iradeyi ve seçim yeteneğini insandan alırsak, insanı insandan almış oluruz. Sonra da her şeyini yitirmiş olur. Sartre yerinde olarak şuradan bakmaktadır. Bugün temel alındığı gibi maddecilik veya doğacılık görüşlerini temel alırsak, İnsanı taşlaşmış ve dar çerçeveler içine hapsetmiş oluruz. Kim insan gelişiminin ve olgunlaşmasının bir sınırda durduğunu kabul ederse insanlık kavramına karşı büyük bir suç işlemiş olur. Vahdet-i vücutçular da bu akım tanrıcı bir idealizm demek olmasına rağmen insana kıymaktadırlar. Tüm tanrıcı görüş ilahi cebirle birlikte İslam'da Cebriye akımına mensup bazı kimseler tarafından da benimsenmiştir. Bu fatalist düşünce Hint felsefesinde, bazı tasavvuf fırkalarında ve Katolik mezhebinde yer alır. Tanrı zatının ve varlığının gerektirdiği biçimde herkesi yaratmış, mahiyetini, iradesini, hayrını ve şerrini önceden belirlemiş ve alnına yazmıştır. İnsan dünyaya geldiğinde ilahi iradenin belirlediği şeyin dışında başka bir şey yapamaz ve başka bir şey de olamaz. Bundan da insan kendinden önce var olan bir cebre, zorunluluğa feda edilmiştir. Hafız şöyle der: kısmeti ezeli bir huzur-ı mahkereden ger endekine bevefki rızast hor demegir." Yani Ezeli kısmeti paylaştırmayı bizim yokluğumuzda yaptıklarına göre azıcık da rızaya uygun değil diye sızlanıp yakınma. Yani sana, efendi böyle mi istersin, şöyle mi diye sormadılar. Tanrı bizi dilediği gibi yarattı, yeryüzüne saldı. Şimdi her nasılsa öyledir işte. Bizden nasıl olacağına dair izin alınmadı. Seçimi bize bırakılmadı. Başka bir şair de bu şiiri kendine göre düzeltiyordu ki bu düşünce doğruysa bu ikinci öncekinden doğru demektir. Tümü rızaya uygun değil diye sızlanıp yakınma. Çünkü cebr söz konusudur. Cebri karşısında ne yapılabilir ki? Hatta itirazcı durumunda olmakta itiraz etmekte yanlıştır. Kamus'un itirazı gibi ben itiraz ediyorum diyor. Kime diye soruyorlar. Tanrı'ya mı? ''Tanrı'yı kabul mü ediyorsun yoksa?'' ''Hayır.'' diyor. ''Öyleyse kime itiraz ediyorsun?'' diye soruyorlar. ''Bilinçsiz bir dua varsa biz de bilinçsiz olarak oluşmuşuz ve gelişmişiz.'' demektir. İtirazın kime senin? Yalnızca sorumlu bir kişiye bir sorumluluk makamına karşı itiraz edilebilir. Sen evrende bu sorumluluğu kabul etmiyorsun ki. Bu durumda nasıl itiraz edebilirsin? Bunun üzerine daha anlamsızca bir şey söylüyor. ''İtiraz ediyorum.'' Soruyorlar niçin ve kime karşı. Diyor ki hiç kimseye. Yani havaya yumruk sallayan birine benziyor. Sonra diyor ki itiraz ediyorum. Çünkü itiraz etmemem imkansız. İtiraz etmeden yapamam. İlahi meşiyet, ilahi iradenin her şeyi yönetmesi, insanın irade ve seçimi hiç söz konusu olmaksızın hükmünü yürütüyorsa insan sorumlu değildir ve sorumlu olmayan insan da insan değildir. 19. yüzyıl maddecilik, materyalizm ve naturalizm doğacılık görüşlerinin egemen olduğu çağdı. Orta çağ ise Hristiyanlığın vaaz ettiği determinist-cebri görüşün ilahi meşiyet anlayışının egemen olduğu çağdı. Sonra maddeciliğe ve doğacılığa dayanan determinist-cebri belirlenimci görüş ortaya çıktı. Hristiyanlığın determinist görüşü yerine başka bir determinizm getirdi. Orta çağda kilise mensupları bizler, biz insanlar Tanrı'nın dilediği gibi kendimize özgü irademiz olmaksızın yaratıldık derken 19. yüzyılda Tanrı yerine tabiat ve madde kondu. Böylece sadece bize hükmeden ve hiçbir özgür alan tanımayan güç aşağı derecede bir efendiyle değiştirilmiş temel görüş aynı kalmış oldu. Efendimiz tabiat ve madde oldu artık. 20. yüzyılda ise maddecilik tümüyle yetersiz ve sakattır. Bilimsel açıdan bir dayanak da bulamaz. Doğacılık, naturalizm ise 18. yüzyıla ait bir görüş olarak esasen tümüyle yıkılmış bulunuyordu. İnsanı öz bilinçli ve seçme yeteneği olan bir varlık olarak yatsıyan üç başka öğreti daha vardır ki bu üç öğretinin en yenisi biyolojizm, Dirim bilimcilik, ondan önce geleni sosyolojizm, toplum bilimcilik, ondan önce geleni de historizm, tarihselciliktir. Historizm yani tarihselcilik şu anlamdadır. İnsan, insanlığın tüm bireyleri, herkes ve her ben tarihin meydana getirdiği bir dokudur. Nasıl? Her birey tarihin gerektirdiği biçimde oluşmuştur. Benim şu özelliklerim varsa geçmişimde başlangıçtan bugüne kadar süre gelen tarih dolayısıyladır. İran tarihi, İslam tarihi ve Şiilik tarihi birbiriyle örülüp dokunmuş, benim geçmişimin tarihini meydana getirmiş ve bu yüzyıla kadar gelmiştir. İşte bu tarihin sonunda dünyaya gelen ve büyüyüp yetişen ben, Tümünü tarihimin bana verdiği özelliklere sahip olmuşum. İran İslam tarihinin sonucunda duracak yerde büyük Fransız ihtilali, Rönesans, Orta Çağ veya bugünkü Batı dünyasında yer alsaydım, başka bir dilim, başka düşünce ve duygularım, başka ahlak ve gidişim olacaktı. Şu halde bu ben ile o ben iki ayrı tarihe sahip oldukları için İki ayrı insan olmuşlardır. Şu halde yine benim özelliklerim tarihin temel belirleyici olduğu görüşü yoluyla benim elimden çıkmış ve tarihin iradesine teslim edilmiş oluyor. Şu halde nasıl seçebilirim? Kendi istediğim gibi mi? Hayır, tarihin benim için seçtiği gibi. Şimdi ben Farsça konuşuyorum ve siz de Farsçayı bizim konuşma ve anlaşma dilimiz olarak dinliyor ve anlıyorsunuz. Ne siz Farsçayı seçtiniz ne ben seçtim. Tarihimiz bu dili bize verdi, getirdi, gözümüzü açtığımızda bu dili tarihi bir zorunluluk olarak kabul ettik ve bu dille konuşuyoruz. Bunu reddedemezdik. İslam'ı benimsedikse de biz seçmedik. Tarih seçti. Bizim bu seçimde katkımız, katılmamız yoktu. Bir çevrede doğuyoruz, yetişiyoruz, erginleşiyoruz ki tarih tarafından seçilip şartları düzenlenmiş oluyor. Cildimizin rengini biz seçmiyoruz, doğa veriyor. Bunun gibi ruhumuzun rengini de tarih veriyor. Yoksa biz seçmiş değiliz. İkinci bir zorlayıcı güç sosyolojizmdir, yani toplum bilimcilik. Sosyolojizm doğanın etkisini bir dereceye kadar tarihin etkisini de bir açıdan kabul eder. Der ki, bütün bu etkenlerin bir ölçüde etkisi olmakla birlikte gerçekten beni ortaya getiren, benim üzerimde egemen olan toplumsal çevre ve toplumsal düzendir. Ben eğer cömert ya da çok gayretli ve kahraman isem feodalite yani derebeylik düzeni içinde büyüyüp olgunlaştığım içindir. Para gözün biri burjuvazi kent soylu düzeni içinde doğduğum içindir. Ata binip pala sallayan biri isem aşiret düzeni içinde yaşadığım içindir. Başka türlüysem, başka tür bir düzen içinde olduğum içindir. Toplumsal ilişkiler, üretim ilişkileri, mülkiyet düzeni ve üretim araçlarının toplumdaki konumu, bütünüyle sınıfsal ilişkiler ve topluma egemen olan biçim benim toplumumu oluşturmakta ve bireyin benliğini onun dışında belirleyen etkenler durumunda olarak bu benliği de oluşturmaktadırlar. Demek ki ben kötü olmuşsam bende kötülüğü yaratan veya seçen toplumsal çevredir. İyi olmuşsam bende iyilik durumunu yaratan ve beni buna çağıran yine toplumsal çevredir. Benim işim değildir. Sosyolojizmde birey yoktur. İnsan seçebilen bir ben olarak var olmaz. Her birey toplumun onu ortaya getirdiği gibidir. Şu halde bu kimseler insan değildir. Çünkü artık seçim yetenekleri yoktur. İnsan ben, benim diyebilen, ben bunu şu kanıtlar dolayısıyla seçtim diyebilen, seçmeyebilir olmasına karşın seçen kimsedir. Bu aşama insan imek aşamasıdır. Mevlevi yani Mevlana der ki: "İnke goy in ya an kenem hot ihtiyarest eysenem." Yani şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, değişin var ya. İşte bu ihtiyarın seçme yeteneğinin varlığına delildir güzelim. Ne var ki sosyolojizm bu duraksama ve kararsızlığın da toplumdan bireye yansıdığı görüşündedir. Toplumsal ve toplum bilimsel etkenlerden bazıları seni şunu seçmeye çağırırken bazı diğer etkenler de başka bir şeyi seçmeye zorlar. Şu anda iki ayrı türde toplumsal etkenin baskısı altında olduğun için duraksama ve kararsızlığa düşersin. Diyelim ki bazı kimseler dindar veya dinsiz olma konusunda kararsızdırlar. Hangisini seçmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Sosyolojinin görüşünü savunanlar derler ki, bu kararsızlık insanın dini ve dinsizliği seçme imkanına sahip oluşundan değil, şundan ileri gelir. Bazı toplumsal etkenler senin dindar olmanı, batıdan gelen toplumsal düzenimize giren ve sende de bulunan bazı etkenlerse senin dinden uzak bulunmanı isterler. Demek oluyor ki sen bu etkenler elinde oyuncaksın. Dini seçtiysen dini toplumsal etkenlerin sende üstünlük sağladığı, dinsizliği seçtiysen dıştan gelen etkenlerin geleneksel etkenlere üstünlük sağladığı anlaşılır. Şu halde sen toplumsal düzenin belirleyici gücü elinde oyuncak gibisin. Sonuç olarak sen ve ben diye bir şey yoktur. Son zorlayıcı güç biyolojizmdir yani dirim bilimcilik. Bu görüşte biyolojiyi temel alan görüştür. İnsanı kuru ve taşlaşmış materyalizm kalıplarından bir ölçüde yükseltmeye uğraşır. Bu da gösteriyor ki 20. yüzyıl bilginleri artık 19, 18 ve 17. yüzyılların kuru ve dar tanımı içinde insanı ele almıyorlar ve anlayıp anlamlandırmıyorlar. Biyolojizm insan üzerinde fizyolojik, bedensel ve psikolojik, Ruhsal özellikler bütününün temel belirleyici olduğunu ileri sürer. Bu özellikler bütünü çok gelişmiş ve karmaşık bir doku içinde insanı oluşturur ve her birey biyoloji kanunları içinde ve bu kanunlara göre yaşar. Biyolojizmin düzeyinin hem materyalizmden hem naturalizmden üstün olduğu doğrudur. İnsanı da doğanın veya maddenin olağan bir görüngüsünden daha üstün tutmaktadır. Ne var ki insanı yine öz bilinçli ve özgür bir varlık olarak yatsımaktadır. Ben dediğimde ben yine bilinçsiz ve kendi biyolojik özelliklerime bağımlı bir oyuncak demek oluyorum. Şu halde ben yokum. Bu görüş örneğin zayıf kimselerin akıllı, şişmanların sevecen olduğunu ileri sürer. Demek oluyor ki akıllılık gösterenin bu işte payı yoktur. Bu iş beden ağırlığının işidir. Sevecen ve cömert davranan bir kimseye de minnettar olmamız gerekmez. Bu da onun midesinin işidir. Kendi insan benliğinin işi olmayıp biyolojik yapısının biçimi böyle gerektirmiştir. Esasen bize şefkat ve iyilikle davranmamak elinde değildir. Görüyorsunuz ki biyolojizm 19. yüzyıla özgü görüşlerden farklı olarak insanı çok yüksek bir düzeyde ele aldığını ileri sürmesine rağmen dinin amaçladığı Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan ve başlangıçta özelliklerini belirttiğimiz insanı yatsımaktadır. Böylece sözünü ettiğimiz dört zindanın neler olduğu açıklanmış oluyor. Bu çeşitli öğretiler topluluğunu dört zorlayıcı güç olarak özetleyebiliriz. İlk olarak irade sahibi, bilinçli ve yaratıcı insan ilk zorlayıcı gücün doğanın baskısı altındadır. Bu zorun tutsağıdır. Naturalizm tabiat temeline özellikle yaslanmaktadır ve oldukça önemli bir gerçeklik payı vardır. İkinci zorlayıcı güç tarihin baskısıdır. Tarih felsefesi buna, bu temele dayanmaktadır. Emerson'a ''Tarih nedir?'' diye sorulunca ''Nedir tarih olmayan ki?'' diye karşılık vermiştir. Var olan her şey tarihin ürünüdür. Tarihi temel belirleyici sayan görüşe göre benim niteliğimin yaratıcısı, insan olarak benliğimin özü, mahiyeti benim tarihimdir. Tarihim benim elimde olmadığına göre ben de kendi elimde değilim. Üçüncüsü Sosyolojizmdir. Toplumu temel ve asıl belirleyici kabul eden, bireyi yatsıyan, toplumun bireyi oluşturduğunu ileri süren görüştür. Aslında ben ne naturalizmi, ne sosyolojizmi, ne de historizmi tümüyle yatsıyorum. Üçünü de kabul ediyorum. Ancak benim kabul edişim şu anlamdadır. İnsan, ki asıl onu anlatmak istiyorum, bu varlık seçebilir. Seçme yeteneği ve imkanı vardır. Bu varlık kendi gelişim ve olgunlaşma süreci içinde gerçekten de bir açıdan ve bir bakıma doğal ve maddi bir oluşum, bir görüngü, bir bakıma tarihin biçimlediği bir görüngü, bir bakıma çevre ve toplumun biçimlediği bir görüngüdür. ''Bir boy aşiret düzeni içinde boy düzeni yaşama biçimi bireylerin üzerinde ruhsal ve düşünsel özellikler meydana getirebilir. Boy düzeninde yaşayan bu yaşama biçimini seçmiş değildir. Hiç kimse bunu seçmemiştir. Özel bir toplum ve üretim düzeni onları ister istemez çadırda oturan göçebeler durumunda kılmıştır. Üretim düzenleri bunu gerektirmiştir.'' Tabi şartlarda bir başka topluluğun avcılığa koyulmalarına, avcı olmalarına, ormanda yaşamalarına yol açmıştır. Ya da yine bu şartlar bazı boyların başka özellikler kazanmalarını sonunda tarım aşamasına girmelerini, bu aşamada da yerleşik düzene geçmelerini köy ve kentlere yerleşince de artık özelliklerinin ilişkilerinin gelenek, ahlak ve ruhiyatlarının değişmesini sağlamıştır. Bu değişim seçimle olmuş değildir. Üretim düzeni biçiminin bireye etkisinden dolayıdır. Yani beşer gerçekten de doğanın onu oluşturduğu gibi, gerçekten de tarihin onu biçimlemekte olduğu gibidir. Çevresi değişen bireyde de değişiklikler olur. Halı desenleri çizmekle uğraşan ve çok büyük bir sanatkar olan Tahran sanatkarlarından birisi anlatıyordu. Cezaevinde mahkumlara halı dokumacılığı öğretmeye çağrıldım. Bu olaya iyi dikkat ediniz. İnsan üzerinde dış etkenlerin nedenli etkili olduklarını ve insanın nedenli eğitime yatkın olduğunu gösteriyor. Ben şunu ileri sürdüm. Bir kimseye gerçekten zarif ve sanatkarca halı dokumasını öğrettiğim ve o iyi bir sanatkar olabildiği takdirde onun bağışlanmasını, affını isteyeceğim. Siz de kabul edeceksiniz. Şartımı kabul ettiler. Kendilerine öğreticilik ettiğim kişiler çoğunlukla ağır suçlar işlemiş olanlardı ve kötülük, katı yüreklilik gözlerinden belliydi. İşte bu kimselere halı dokumasını öğretmeye başladık. Halı dokumasında gözlerin ve parmak uçlarının dikkat etmesi gereken zevk inceliği, renkleri iyi tanıma ve ayırma ve birbiriyle uyuşturma için gerekli ince zevk ve duygu, halının zarif ve sanatkarca nakışlarındaki güzellik, bütün bunları tanımaya başlıyor ve sonra dokuyorlar, yaratıcılıklarını tadıyorlardı. Bütün bunlar ruhu o derece inceltiyor ve duygu veriyordu ki belki kan dökmekten ve öldürmekten zevk alan adam sanatla uğraştıktan bir süre sonra ruhsal bir güzellik kazanıyor. Öyle ki kimi zaman bir arada oturup ben şiir, örneğin irfani şiirler okumaya başladığımda aynı adamın gözyaşları yavaşça süzülmeye başlıyordu. O kadar katı ve sert bir ruh bu kadar yumuşak ve latif olabiliyor. Demek ki dış etkenler bu katılığı ona vermiş. O da mensup olduğu toplumsal çevre düzeni farklı olduğundan böyle olmuştur. Şimdi çevresi değişince yeni çevresi onda bu letafeti ortaya çıkarmış oldu. Ne bu letafet dolayısıyla onu aşırı övmemiz ne de o katılık dolayısıyla suçlamamız gerekir. Bu sosyolojizmdir ve bir ölçüde doğrudur da. Fakat benim söylemek istediğim şudur. Sosyolojizmi, materyalizmi, naturalizmi veya tarihselcilik akımını yani historizmi bütünüyle yatsımak ve onların temel etken olarak ileri sürdüğü şeylerin hiçbir etkisi olmadığını ileri sürmek istemiyorum. Aksine bu etkileri kanıtlamak ve doğrulamak istiyorum. Fakat sözüm şudur ki insan... Oluşum süreci içinde bu zorlayıcı güçlerin baskısından kurtulur, kurtulabilir. Örneğin coğrafyanın iklimin temel etken olduğu görüşü 19. yüzyıl toplum biliminde büyük bir önem kazanmıştı. İbni Haldun da her toplumun doğal coğrafyasının gerektirdiği bir yaşayış biçimine sahip olduğunu söylüyordu. Yanlış da değildi. Fakat bugün insan gelişimde ilerlediği ölçüde bu zorlayıcı güçlerin baskısından kendisini kurtarabilir. Bu zorlayıcı güçlerin varlığını yatsımak istemiyorum ya da bunların hiçbir etkisi olmamıştır. İnsan bütün tarihsel süreci boyunca nasıl istediyse, seçtiyse ve ne düzenlediyse... Öyle yaşamış demek de istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum ki bir hayvan türü olarak insan sosyolojizmin, naturalizmin, historizmin esiridir. Ama insan olma sürecine girmişse giderek ve aşamalı olarak bu baskılardan kurtulur ve özgür olur. Pekala naturalizmden kendisini nasıl kurtaracaktır? Bunu diğerlerinden daha açık olarak kavrayabiliriz. Çünkü naturalizmden kurtulma çağında bulunuyoruz. Doğanın bizim üzerimizdeki baskılarından birisi su ve hava yoluyla olmaktaydı. Çölde yaşıyorduk. Çölün havası ve suyu bizi bağlıyor, baskı altında tutuyordu. Deniz kenarında başka koşullar içinde başka türlü olabilirdik. Bunun gibi doğuda başka ve batıda başka. ''Dağlık yerlerin koşullarıyla ova ve çöl koşulları farklıydı ve farklı durumlar yaratıyordu.'' Fakat bugün sanayi ve çağdaş uygarlık insanı her gün doğa güçlerinin ve görüngülerinin zorlayıcı baskısından ve kendilerini zorla kabul ettirme etkilerinden giderek daha çok kurtarmaktadır. Bugün Afrika çöl ve sahrasında yaşayan insan doğal koşulların elverişsizliğine karşın kendi yaşamı için başka koşullar hazırlayabilir, çağdaş ölçülere uygun kentler kurabilir… Kuzey Amerika'da yaşayan bir Amerikalı gibi yaşayabilir. Bu da gösteriyor ki insanın coğrafi durum veya genel anlamıyla doğanın baskısından kurtulması mümkündür. İnsanın etkisi altında bulunduğu güçlerden birisi yer çekimi gücüdür. Yer çekimi bizim için o kadar doğaldır ki biz bu çekimi gövdemize ilişkin bir şey sanıyorduk. Sanıyorduk ki ağırlığımız dolayısıyla yeryüzünde duruyoruz. Ağırlığı da özümüzün bir gerçeği biliyorduk. Fakat bugün havalanma imkanımızı 3-4 metre ile sınırlayan duvarın ne kadar kolayca yıkıldığını görmüş bulunuyoruz. Yerçekimi gücünün çektiği duvar her an biraz daha yıkılıyor ve artık eskisi gibi bu gücün tutsağı olmaktan kurtuluyoruz. İklimin etkilediği tarım üretiminin de baskısından kurtuluyoruz. Bu duvarlar birbiri ardından yıkıldıkça, gelişim ve uygarlık ilerledikçe biz de bu zorlayıcı güçlerin baskısından o ölçüde kurtulmuş oluyoruz. Yalnızca ırmak kıyısında, orman yöresinde ve buna benzer yerlerde su ve diğer yaşama koşulları bulunduğu takdirde yaşayabilen, bu koşullar bulunmadığında ölen insan, bugün otun bile bitmeye korktuğu bir çölde büyük bir sanayi uygarlığı kurabiliyor. Doğanın bu zorlayıcı gücünü ve doğaya hakim kanunları, bu doğal ve zorlayıcı kanunların insana etkisini bilmek ve kavramak yoluyla. Bunları bilmenin yolu bilimdir. Doğayı tanıma veya bilim, insana bilimin önderliği ve yaratıcı gücü sayesinde teknoloji meydana getirme imkanını sağlamıştır. Teknolojinin yalnızca bir ödevi vardır. İnsanı doğanın baskısından kurtarmak. Teknoloji ve tekniğe hücumlar yöneltilmekte, insana kıydığı ve insanı harcadığı, insanı çarpıtıp bozduğu ileri sürülmektedir. Doğrudur da. Ancak yine bu teknik insana kurtuluş da sağlayabilir. İnsan gıdasını, giyeceğini, barınağını sağlayabilmek için günde 10-12 saat çalışmalıydı. Bu ilk zor, ilk baskıydı. Doğanın zoru ve baskısı. Teknoloji üretimi yükseltiyor ve insanın bu tür çalışmalarının süresini 10-12 saatten 1 saate indirerek onun 11 saatte özgür kalmasını sağlıyor. Ne var ki insanın bugünkü teknoloji düzeyine karşın onun teknikten yoksun insandan daha fazla çalışmak zorunda olduğunu görüyorsak, bu sanayi düzeni ve burjuvazi düzeni dolayısıyladır. Bu düzen tüketimi sanayi üretiminden öne geçirerek, kamçılamakta ve ardından da insanı sistemli olarak üretimi artırma boyundurluğuna koşmaktadır. Şu halde teknik, bilimin yardımıyla insanı, onu baskısı altında tutan, çevre ve tabiat kanunlarının zoruna koşan etkenlerden kurtarabilir. Tarihin zorunda nasıl kurtulanabilir? İnsan tarih adındaki büyük bir gücün elinde gerçekten oyuncak olduğunu, tarih bilimi ve tarih felsefesiyle tarihin akışını, tarihin akışına egemen olan kanunları kavrayabileceğini, tarihin ne gibi etkenleri olduğunu ve bu etkenlerin insan beninin ve insanların yapısında, iradesinde, duygu dünyasında ne gibi etkileri olduğunu bilebilirse, ikinci zindan olan tarih zindanından kendini kurtarma yolunu da bulmuş olur. Görüyoruz ki insan bu aşamaya az çok erişmiştir. Bugün Asya'da, Afrika'da ve Latin Amerika'da öyle toplumlar tanıyoruz ki, tarihin akış süreci bakımından birkaç aşamayı, bu aşamalardan geçmeksizin bir sıçramayla arkalarında bırakmışlardır. Tarihi aşamalara uygun olmak gerekseydi, geçmeleri gereken aşamalardan sırasıyla geçmeyip, tarih bilincine sahip olduğu ölçüde ve o toplumdaki aydınların hangi aşamada bulunduklarını ve bu aşamanın niteliğini, hangi tarihi gereğin ürünü olduğunu bilebildikleri, kavrayabildikleri ölçüde bu toplum, Tarihi Determinizmin Üçüncü Aşamasından Bir Sıçramayla Dördüncü Ve Beşinci Aşamaları Geçirmeksizin 6. aşamaya nasıl geçebilirdi? Bu determinist yani belirleyimci sebep-sonuç ilişkisinin sınırlarından kurtulmak demektir ki bu determinizm o toplumun yaşayış sürecine hakim bulunmakta ve bütün toplumlar bu determinizm gereğince 6. aşamaya varıncaya kadar bu aşamalardan geçmek zorundaydılar. Tarihin akışı boyunca ve her zaman toplumlar böyleydiler ve bu tarihi akış temeline dayanan bir gelişim göstermiştiler. Ne var ki çağdaş insan tarih bilincine varabildiği, tarihi tanıyabildiği, tarihin akışını kavrayabildiği ölçüde kendisini Tarihin bu determinist akışından kurtarabilir ve bu aşamalar bakımından da seçim yapabilir. Bu nedenle günümüz dünyasında öyle toplumlar görüyoruz ki göçebe boylar halinde yaşamaktayken, kölelik aşamasındayken tarihe karşı görünen bir devrimle ansızın kendilerini ileri ve burjuvazinin ötesinde yer alan bir aşamaya ulaştırabiliyorlar. Bu tarihe karşı bir başkaldırma demektir. Bu, tarihin determinizminden, tarihin determinizmini tanıyarak, tarihin akışını ve tarihin determinist yasalarını kavrayarak kurtulmak ve toplumu da kurtarmak demektir. Üçüncüsü, toplum bilimin zorlayıcı gücü baskısıdır. Geçmişte yine tanık oluyoruz ki, her birey toplumunun gerektirdiği ölçüde gelişiyordu. Fakat bugün bunun aksine, toplum bilimin geliştiği ve yaygınlaştığı ölçüde, toplumsal ilişkilerin ve sınıfsal ilişkilerin kavrandığı ölçüde, yönetim ve siyaset felsefesinin anlaşılması ölçüsünde, bireyin toplumsal bilince varması ölçüsünde, Caspers'in ile toplumun ürünü olan insanlar, toplumu biçimleme durumuna gelmektedirler. Geçmişte bir aşiret ya da kabile toplumunu, veya geri kalmış bir köylü toplumunu gözlemlediğimizde bu toplum bireylerinin kendi yönetim düzenleri, din düzenleri, inançları ve gelenekleri üzerinde en küçük bir kuşku duymadıklarını ve esasen kuşkulanmaları imkanının bulunmadığını görürdünüz. Bunları ebedi, değişmez, silinip gitmez, zorunlu ve her şeye egemen, hava ve su gibi ögeler olarak kabul ederlerdi belki dinleri yanlıştır şu halde bir din seçebilirler belki şu beyin veya başka beylerin düzeni ve hukuku doğru değildir şu halde baş kaldırılabilir şatolar ele geçirilebilir başka türlü yaşanabilir bu gibi düşünceler asla zihinlerine doğmazdı çünkü toplum düzenlerinin döktüğü kalıplar içinde koşullanıp biçimlenmiştiler ve bu kalıplar içinde düşünüyorlardı. Fakat bugünün insanı bilinçli bir şekilde dinini seçebilir ve yine bilinçli olarak yatsıyabilir. Din toplumun bireye sunduğu ve yüklediği etken ve güçlerden biridir. Ne var ki çağdaş insan kendisine sürekli egemen olmuş bulunan din ve toplumsal düzenler karşısında seçim yeteneğine sahiptir. ...yatsıyabilir ve seçebilir... ...benimseyebilir kuşku duyabilir. Üretim düzenleri, sınıf ilişkileri, aile ve topluluk ayrıcalıkları bunların tümü bilinçli çağdaş insan karşısında artık eskisi gibi güçlü değildir. Bozulup yıkılması, ebedi, değişmez, egemen, kutsal, gökten inme gerçekler olarak değil, insanın üzerinde düşünebileceği, karar verebileceği, benimseyip seçebileceği veya yatsıyabileceği görüngüler yani fenomenler olarak ele alınmaktadır. Görüyoruz ki bireyler yatsımakta, başka bir seçim yapmakta, değiştirmekte, düzeltmekte, devrim yapmakta tür biçimleri başkalaştırıp din değiştirmekteler. Bütün bunlar çağdaş insanın özgürlüğünü az veya çok üçüncü zindan olan toplum zindanından kurtularak elde edebildiğini göstermektedir. Her geçen günde daha fazla elde edebilecek duruma gelmektedir. İnsan kendisine egemen olan toplumsal düzen bağından toplumsal bilimler düzenleri inceleme ve toplumsal düzenleri karşılaştırma sayesinde kurtulabilir ve kurtulabilmiştir. Görüyoruz ki üçüncü zindandan da insan bilim sayesinde toplumsal savaşın yöntemlerini bilerek kurtulabilir. Teknoloji nasıl doğa ile savaşın ifadesi ise, ideoloji de toplumsal düzenlerle savaşın toplum bilim aracılığıyla elde edilen ve onda temellenen teknolojisi demektir. Özetlersek, insan ilk zindandan, doğa zindanından bilincini, irade ve yaratıcılığını, doğayı tanımakla yani bilimle kurtarabilir ve elde edebilir. İkinci zindan olan historizm zindanından tarih felsefesini ve tarihsel determinizmin nasıl yönlendirilebileceğini kavramakla tarih bilimiyle kurtulabilir. Üçüncü zindan olan sosyolojizm zindanından da bireyler yine bilimle kurtulabilir ve kendi toplumsal düzenlerinin kurucusu olabilirler. Dördüncü zindan zindanların en kötüsüdür. İnsan bu zindanda tutsakların en acizir durumundadır. Bu zindan kendimdir. Şaşılacak şeydir ki tarihin akışı boyunca insan önce anılan üç zindandan kurtuluşunu daha ileri ölçüde sağlayabilmiş olmasına bugün bu üç zorlayıcı gücün baskısından her çağdakinden daha fazla kurtulmuş bulunmasına bu üç zorlayıcıya her zamankinden fazla egemen olmasına karşın dördüncü zorlayıcı güç yani kendisi kendi zindanı karşısında da her dönemden daha çok hatta teknolojiye sahip bulunmadığı doğal bilimleri bilmediği, toplum bilim ve tarih felsefesini kavramamış bulunduğu dönemden daha çok çaresiz, acizdir. Çağdaş insanın bu dördüncü zorba gücün tutsağı durumunda kalışı, ilk üç zindandan kurtuluşunu da yararsız ve anlamsız kılmaktadır. Çağımızda doğa, tarih ve toplum zindanından kurtulan insan, Anlamsızlık ve boşluk duygusunun bunalımına düşmektedir. Niçin? Çünkü özgür değil, dördüncü zindanın tutsağıdır. Önceki üç zindandan kurtulmasıyla mutsuzluğu da başlamaktadır. Bir yazarın dediği gibi, bir zorlayıcı gücün sınırları içinde uykuya dalan insan için ''Ne yapayım bilemiyorum'' bunalımının eziyet ve zahmeti yoktur. Çünkü bir girişimde bulunamaz. Gel gelelim çağdaş insan ne yapacağı konusunda her zamankinden fazla güç sahibi olmasına rağmen ne yapması gerektiğini de her zamankinden az bilmektedir. Bu üç zindandan kurtulan doğaya veya kendi toplumuna egemen olan insan kendi zindanı içinde çaresiz ve tutsaktır. Niçin öz zindanından çıkamıyor, kurtulamıyor peki? Çünkü bu zindandan kurtulmak zordur. ''Zordur çünkü önceki üç zindanın benim varlığımı çevreleyen dört duvarı vardı ve ben orada tutsaktım. Tutsak olduğumun bilincindeydim. Yerçekimi gücünün varlığını ve uçamayacağımı biliyordum. Bunun bilincindeydim. Hatta göçebe olduğum dönemlerde bile bu bilincim vardı.'' Irmak kenarında olduğumu, şu halde ister istemez balıkçılıkla geçinmem gerektiğini, yöremde yalnızca orman bulunduğunu, şu halde yazgımın avcılık olduğunu biliyordum. Bu zorlayıcı güçleri geçmişte duyumsuyordum. Ne var ki bu dördüncü zindanın duvarları çevremi kuşatmıyor. Bu zindanı kendimle birlikte taşıyorum. Bu sebeple bu zindanın bilincine varmak ve onu tanımak diğerlerinin tümünden daha güçtür. Zindanla tutsağı birleşmektedir. Hastalık ve hasta birleşmektedir. Bu sebeple bu hastalıktan sağlamak çetindir. Başka bir güçlük de şuradadır. İnsan bilimle doğanın zindanından, tarihin zindanından, toplumsal kurallara egemen düzenin zindanından kurtulabilir. Fakat yazık ki kendi zindanından bilimle kurtulamaz. Çünkü bilimin kendisi de tutsaktır. Bu bilimin kendisi bir tutsağın bilimidir. Kendim dendiğinde bunun kendisinde gömülü bulunan özgür ben olduğunu algılayamamaktadır. Özgür bir ben olarak değil salt ve genel anlamıyla bir insan bir kendi olarak ancak algılayabilmektedir. Doğa toplum ve tarih zindanından boşanması gerekmekte ve boşanmaktadır. Gel gelelim sonra anlamsızlık ve boşluk içine düşmektedir. Burada bir formül sunmak istiyorum. Bu alanda bir yasa var ki Adem'in yaratılışından başlangıcından bugüne deyin doğrudur ve geçerlidir. İnsan maddi yaşayışında bu yolu boylar fakat unutmayalım ancak maddi yaşamı için bu yasa geçerlidir. İnsanın önce ihtiyacı gereksinimi vardır sonra bolluğa refaha erişir daha sonra boşluk ve anlamsızlık duygusuna kapılır. Bundan da baş kaldırmaya geçer. Sonunda perhiskar ve içe dönük bir dönem gelir. Ekzistansyalizm yani varoluşçuluk ve hippilik akımı bugün böyledir. Bu yasaya uygun olarak belirmiştir. Bizim eski ağlar ve soylularımızın tasavvufa düşmeleri, Hint ve Çin ağa ve soylularının gizemci, mistik bir nirvana anlayışı içinde maddi yaşamı yatsımaları da bu yasaya dayanır. Bugünün Burjuvazi düzeninde yeni neslin tüketimi ve maddi yaşayışı, hippice yatsımaları da bu yasaya göredir ve bundan başka da olamaz. İnsan onlara erişemediği sürece günlük maddi istek ve özlemlerine değer verir, erişince de boşluk ve anlamsızlığa düşer. İnsanın ülküsü, özlemi öylesine yüce olmalıdır ki bir noktaya bağlı kalmasın. Yoksa bu ülkü duruşla, durakla sonuçlanır ve duruş da anlamsızlık ve boşluk bunalımına iletir. Doğaldır ki, kendi zoru içinde tutsak olan insan doğaya egemen olsa bile yine de silahlı bir acizdir. Jean Izoli diyor ki bir yazar baştan aşağı silaha tepeden tırnağa altına gark olmuş fakat içindeki dermansız bir dert dolayısıyla acı çeken bir şehzadeyi öyküsünün kahramanı olarak anlatıyordu. O bugünkü Fransa'nın bu şehzadeye benzediğini söyler. Sadece bugünkü Fransa değil çağdaş insan her zamankinden daha çaresiz fakat silah kuşanıp altınlara gark olmuş şehzadedir. Hollanda'da, Rotterdam'da kentin büyük meydanının ortasında çok ilgi çekici bir heykel vardır. Heykel taştandır ancak bütün eklemleri birbirinden ayrılmıştır. Mesela boyun azıcık yana eğri, dirseği kolunun yanına doğru, diz ve bilekleri de böyle. Öyle ki meydanın ortasında duran bu heykele uzaktan baktığınızda hafif bir yel eserse bu heykel yıkılıp dökülür diye içiniz oynar. Oysa heykel taştan yontulmuştur. Heykeltıraş ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki insanı simgelemek istemiştir. Fakat bu heykel çağdaş insanın simgesidir. Her zamankinden daha güçlü, kaya gibi fakat her zamankinden daha çok mahvolacağı tasası içinde. Bu niçin böyledir? Çünkü üç zindandan kurtuluş ona şimdiye deyin sahip olmadığı büyük bir güç vermiş ancak yine aynı adam buradan merihi bombalama gücünde olduğu buradan karmaşık bir makineyi ay küresine veya uçsuz bucaksız uzaya yöneltip güdebilir durumda büyük bir bilgin olduğu halde başka bir yerde aylığına yüz tuman zam yapılınca oraya gidecek ve buraya karşı çalışacak ölçüde zayıf olabilecektir. Köleliğin Afrika'nın bazı yörelerinde henüz var olduğunu işitirdim. Çok geri kalmış ve bozulmuş yarı vahşi bazı Afrika kabilelerini bulundukları bölgeden alıp başka bir yörede sattıklarını duyardım. Fakat kendi gözlerimle gördüğüm kölelik batının kendisindeydi. Kaçak pazarlarda vahşi kabile mensuplarının değil, en üstün insan beyinlerinin pazara çıkarıldığını gördüm. Artırma masasına çekiç vuruluyordu. ''Sen ne veriyorsun?'' O ne veriyor deniyordu. Kara Çin'den, Sovyetler Birliği'nden, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan önemli firmaların büyük sermayedarları geldiler. Beyefendi, bu filan sınıfta ikinci olan öğrencidir. Ne verirsin buna? Biz mi beyefendi? 15 bin tümen veririz. Oradan bir diğeri atılır. Biz üstelik bir de otomobil veririz. Üçüncüsü, ben bir de şoför veririm. Söz konusu olan kişi de bir o patrona bakar, bir bu patrona bakar. Kararsızdır, kimi seçse ki. Sonunda parayı en çok verenlerden birini seçer. Niçin? Çünkü tutsak esir bir insandır. Kabul etmesi ricalarıyla çağrılan ve yüz bin tümen verilmek istenen bu kimse, işte toplumu doğa zindanından kurtarabilecek insandır. Yahut insanı, toplum zindanından çıkarabilecek bir ideolog veya toplum bilimcidir ya da insanı tarih zindanından çıkarabilecek filozofun ta kendisidir. Gel gelelim kendi kendinin ne ölçüde zebunu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de köle durumuna gelmiştir. Bir köle insanlığı özgür kılamaz, kendisi de önceki üç zindandan yani doğa, toplum ve tarih zindanlarından kurtulmuş olsa bile özgür değildir. İşin çetin yanı şuradadır ki bu dördüncü zindan insanın kendi boyutları arasında insanın bir parçası gibidir. Bilgin insan kendi dışında olan zindanlardan kurtulsa bile kendine karşı baş kaldırıp özgür olamaz. Görüyorsunuz ki bu zindandan kurtuluş bilim yoluyla mümkün değildir. Şu halde bu zindandan nasıl kurtulmalı? Aşk ile. Tasavvufi, irfani aşkı veya bunun gibi diğer anlamlarını kastetmiyorum. Bunlar da başlı başına başka zindanlardır. Aşkı şu anlamda kullanıyorum. Muktedir bir güç, hesapçı ve oportunist akıldan yüce bir güç gerekir ki benim özbenliğimde, insan bende, fıtratımın derinliklerinde, bende bir güçlü iç patlama koparsın. İçimden kendime karşı bir devrim kopsun. Yoksa bu iş doğal yasalarla olmuyor. İçten bana karşı bir baş kaldırmak kopmalı. Değil mi ki dördüncü zindan benim bir iç parçam durumundadır? İçten bir patlama geçirmeliyim, tutuşmalıyım. Nasıl? Niçin ateşte? Niçin mantık kuralları içinde çalışan ve doğal kanunları ortaya çıkaran akılla dördüncü zindandan kurtulunmasın ki? Çünkü bu alan mantık yoluyla çözülecek sorunlar alanı değildir. Pareto'nun terimleriyle konuyu açıklıyorum. Pareto'ya göre üç türlü sorun vardır. Yaşayışımız, yaptığımız iş, aldığımız aylık, giydiğimiz giysi, yazın ince, kışın kalın giyinmemiz, birbirimize yaltaklanmamız, düşünmemiz, okumamız ve incelememiz, bütün bunlar mantık alanına girerler belirli davranışla belirli sonuçlara ulaşılabilir. Bazı davranışlarsa mantığa aykırıdır. Bir aptal veya delinin davranışları gibi bir bölük davranışlarsa ne mantıki ne de gayri mantıki'dir. Sadece mantık dışıdır. Bunlar mantık yargıları alanına girmezler. Mantıktan da daha güçlüdürler. Mantık İhtiyaçlarımın giderimi süresince kendisinden yararlanabileceğim sebep-sonuç ilişkilerinin kavranması demektir. Ancak kimi zaman insan bütün bunları daha yüce ve üstün bir şey için mahveder. Kendini bilinçli olarak ve toplumu ateşten kurtarma uğruna yakar. Bu davranışta mantık aranmaz. Hiçbir şey ve hiçbir karşılık istenmeden yapılan bu davranışlar bu özelliklerinden ötürü ahlakın özüne de uygundur. Aşk beni kendi yaşayışımın üzerlerine kurulmuş olduğu çıkarları ve yararları bütün çıkarlarımı feda etmeye yönelten hatta yaşamımı ve kendi imeğimi başkalarının emeği benim aşık olduğum ülkü uğruna feda etmeye çağıran ve benim olumlu cevaplandırdığım güçtür. Ben sana yalan söylemiyorsam sen de bana iş hayatında yalan söylemeyesin diyedir. Ben karşılıksız çek veriyorsam itibarım zedelenmeyip sürsün ve bundan sonra da çeklerimi nakit para yerine piyasada kullanabileyim diyedir. Bunlar hep yarar düşüncesine dayanan ahlaki davranışlardır. Akıl ve mantık içinde ola gelirler. Fakat ben yalan söylememek için yalan söylemiyor ve kendi zararıma da olsa böyle davranıyorsam, Hiçbir karşılık da beklemiyorsam, doğruyu mahvoluşun pahasına da söylüyor ve hiçbir karşılık beklemiyorsam, üstelik her şeyimi yitiriyorsam, işte burada beni görüyoruz. İnsanın ortaya çıkışı muştusudur bu. Hangi insanın? içindeki korkunç dördüncü zindandan da kurtulabilen ve iman ve aşk güneşi altında insan olma yönüne doğru adım atmaya başlayan insanın. Nietzsche, deva sahibi büyük bir filozof, çağdaş, beşer düşüncesinin övünçlerinden biridir fakat gururlu, kibirli bir adamdır. Hak zorunludur, kaba güç, zor esastır, kabilinden sözleri vardır. Bunlar gençlik gururundan ileri gelen sözlerdir. Ömrünün sonlarına doğru o kadar iyilik ve nezaket dolu aşk, sevgi ve insan sevgisi sahibiydi ki şaşılacak bir davranışta bulundu. Merhamet, acizin ifadesidir. Aciz ve zayıf kimseleri yok etmek gerekir. Nitekim eskimolar böyle yapıyorlar. Çalışamaz duruma gelen yaşlılarını kar ve buz içinde ölmeye bırakıyorlar. Bu da doğrudur. Bu yaşlılar artık üretici değil, sırf tüketici olduklarına göre mantık onları bertaraf etmemize izin verir. Demiş olan aynı kişi, sokaktan geçerken devrilmiş ve çukura düşmüş bir araba gördü. Arabacı ata ve sakat kalması ihtimaline hiç aldırmadan her ne pahasına olursa olsun atı kaldırmaya ve yola düşürmeye çalışıyordu. Atı acımasızca kamçılıyor, kamçı darbeleri altında doğrulmaya çalışan at ağır yükün etkisiyle tekrar çukura düşüyordu. Ayağı kırılmıştı. Durumu gören filozof çok sinirlenerek arabacıdan böyle davranmamasını rica etti. Önce yükleri indirip sonra atı kaldırmalıydı. Arabacı aldırmadı. O da çabuk sinirlenen bir kimse olarak arabacının yakasına sarıldı ve ata kamçı vurmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Arabacı da bunun üzerine filozofa vurmaya koyuldu. Attığı bir tekme filozofun eve döndükten bir süre sonra ölümüne yol açtı. Bu olayı dinleyen herkes şimdi bizim duyumsamakta olduğumuz gibi içinde çelişik duyguların varlığını sezer. Sizin her birinizin beninde iki kişi vardır. Birincisi, Filozofun bu olaydaki ruh güzelliği ve ahlak, ruh ve duygu yüceliği kendisini bir hayvanı koruma uğruna feda edişi sırasında bir cinayete, bir faciaya tahammül edemeyişi karşısında heyecan duyar. İkincisi, bu mantıksız ve aptalca olaya bir dahinin bir beygir uğruna ölmesine güler. Fakat burada aptalca bir şey yoktur. Bu mantıki veya gayrı mantıki bir davranış değildir. Sadece mantık dışıdır. Mantıki değerlendirme ötesindedir. Ahlak ve aşk da böyledirler. İhtiyaçlarımızdan birini gidermek için bir seçim yapar, bizi sevmesi için birini sever ya da gereksinmelerimizden birini giderir diye yahut onun sevgisi bize bazı imkanlar sağlar düşüncesiyle birine sevgi gösterirsek gerçekte sadece bir alışveriş yapmışız demektir. Aşk ise her şeyi bir amaç uğruna vermek ve karşılığında hiçbir şey istememektir. Bu büyük bir seçimdir. Ne seçimi? Bir ülkünün veya başkalarının yaşaması, bir ülkünün gerçekleşmesi için kendine ölümü seçiş. Bu dördüncü aşamada insan kendini feda eder ve böylece başka hiçbir dilde olmayan, çok zengin anlamlı bir sözcükle isar aşamasına ulaşır. İsar, öyle bir aşamadır ki bu aşamada insan başkasını kendine üstün tutabilir, kendini feda edebilir. Canını, menfaatini, şöhretini, mutluluğunu, huzurunu, malını, gelirini bir uğurda feda edebilir. Kolayca ele geçirilemeyen bu korkunç dördüncü zindandan insan aşk gücüyle kurtulabilir. Aşk, Akıl ve mantığın ötesinde bizi kendimize baş kaldırmaya ve kendimizi yatsımaya çağırır. Gereğinde bir ülkü veya başkası uğruna fedakarlık etmeye çağırır. Bu, insan olma sürecinin en üst aşamasıdır. Sözlerimin özü O özgür kılıcı, yaratıcı, bilinçli insan, doğa, tarih ve toplum düzeni zindanlarından bilimle kurtulur. Dördüncü zindandansa din ile kurtulur. Aşkla kurtulur. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Sadece bu kadar değil, bu kategorilerin dışında yer alan seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Acar Medya olarak gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 914 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.